Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuba Tekerek. Günaydın Tuba merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet Avrupa neyi konuşuyormuş bir bakalım. Bir bakalım Eurotopics e, bültenlerindeki haberlere ve yorumlara bakalım. E, bun, e, derlediğim haberlerde e, Finlandiya ve Rusya'ya gideceğiz. E, ama önce Paris'te ilginç bir referandum oldu. e, e referandumu. Önce ondan bahsetmek istiyorum. E, bu bizim e, işte Türkiye'de, İstanbul'da da e, her yerde gördüğümüz e-scooterlarla ilgili olarak e, bir referandum yapıldı. Bu e-scooterlar Paris'te kullanılsın mı, kullanılmasın mı diye e, çok net bir sonuç çıktı. Sandığa gidenlerin %90'ı e-scooterlara hayır dedi. Ee, ama enteresan bir nokta var bu referandumda. Sandığa gidenler e, oy verebilecek olanların sadece yüzde yedi buçuğuydu. Yani. <gülüyor> Tun Tunus'u insanlar... geçtiler. Çok acayip. <gülüyor> Tarihin en düşük seçim seçimi deniyordu. <gülüyor> evet. Yüzde ondu Tunus. Evet e, yani şey Fransa'da genel olarak seçimlerde e, tabii ki yüzde on falan değil yani genel olarak bir e, katılımın düşüklüğünü biliyoruz. Hani siyasete ilgisizlik falan belki e, ama Paris'teki bu katılımın gösterdiği enteresan bir nokta da var. Hani insanlar neden gitti neden gitmedi. E, Le Poir gazetesinden bir yorumcu e, şöyle açıklamış durumu. E, Pazar gününü sandıkları takip ederek geçiren gazetecilere göre bu çevrim dışı referandum öncelikle bu hizmetten çok az yararlanan yaşlı kesimi harekete geçirdi. Yani e, bu referandum e, çevrim dışı olarak yapıldı. E, yani insanların gidip oy kullanması gerekiyordu. E, skuterleri kullanan gençler skuterlerine atlayıp sandıklara gitmediler. Ee, onun yerine hani bu skuterlardan e, çok rahatsız olan yaşlılar gittiler ve bu nedenle katılım düşük ve sonuç böyle. E, bu sonucu e, kale almak lazım mı değil mi diye de e, tartışmalar var e, aslında. Ve şey yani hani artık gençler şey internet üzerinden olmayan şeylere pek de ilgi göstermiyorlar bu demokrasiyle ilgili olsa da bu açıdan da enteresan bir olaydı bu pazar günkü referandum. Ben bunu anlamadım evet. normal seçimler nasıl oluyor ki Fransa'da? Evet. Orada da öyle ama hani burada şeyi vurguluyorlar yani insanlar yani gençler normal seçimlerde de aslında gençlerin sandığa gitme oranı çok düşük. Hı hı. Yani genel eğilim olarak internet üzerinden yapılmayan şeylere ilgi göstermiyorlar diyorlar. Evet yani diğer seçimler de zaten çevrim dışı burada işte gençlerin internete gömülmüşlüklerine vurgu yapmış buradaki yorumcu. E, biraz... Fransızlar buna e-scooter e değil trotinet diyorlar bildiğim kadarıyla <gülüyor> ne, ne demek e Aynı bu e şeyler elektrikli olmayan eskiden şey vardı bacak gücüyle çalışan ha. şeyler onun adı trotinetti e çocukların hala var onlar evet. tek ayaklarıyla ite ite gidiyorlar, i̇te, gidiyorlar. evet ya bu bu, evet. bu, bu, bu bu yorum biraz şey geldi tabii bana. Ee, yani internet online oldukları için gitmiyorlar. Bu çok böyle apolitize eden e, Fransa'da gençliği bir yorum gibi de geldi açıkçası. Çünkü Fransa'da yer yerinden oynuyor ve gençler son derece aktif Aktifli. bir şekilde sokaklarda grevler, hmm. bilmem ne, eylemler, iklim eylemleri falan çok kalabalık geçiyor açıkçası. Özelimin değilim acaba yani. online olmasından mı başka ...sebeplerden mi sandığa gitmemeleri? Belki şöyle söylenebilir... ...hani politize olmuş Ve sesini duyuran ciddi muhalif bir gençlik var ama e-scooter gibi bir konuda pek de şeylerini göstermek için tepkilerini tavırlarını tercihlerini göstermek için hareket etmiyorlar bunu söyleyebiliriz e-scooter evet. e meselesini belki hani önemsemiyorlar ama çokça da kullanıyorlar bir yandan evet. yani kullananlar çoğunlukla onlar evet evet ee, şey bakalım, e, yani bu eskutürler neden e, mesele? E, bir kere işte e, Türkiye'de de e, gördüğümüz gibi e, işte uygunsuz bir şekilde kaldırımlara park ediliyor. E, kaldırımda sürme yasa Paris'te e, sıkça ihlal ediliyor. E, şeyler bu skutürler sen nehrine atılıyormuş Turistler tarafından da kullanılıyor. <gülüyor> Ama ne yapıyorlar? E esas önemlisi 2022 yılında e-scooter kazalarında 3 kişi ölmüş, 459 kişi de yaralanmış. Hmm, yani bunu trafik açısından ben de. da Evet, evet böyle ciddi ölümler ve yaralanmalar da söz konusu. Dolayısıyla işte bu referandumu bir yandan işte demokrasi sermayeden daha güçlü olduğunu gösterdi şeklinde savunuyor bir yorumcu Liberasyon gazetesinden. E, bu tip yorumlar var. E, eleştirildiği ise hani skuterların yasaklanması meselesinin e, halkı işte bu fosil yakıtla e, kullanılan araçların bir alternatifinden mahrum e, bıraktığı için e, bu yasak e, gelmesi muhtemel olan yasak e, eleştiriliyor. Daha önce e, araçla yapılan arabalarla yapılan her beş yolculuktan birisi artık e-skuterlarla yapılıyormuş e, Paris. E bir de hani böyle bir meselenin referanduma götürülmesi eleştiriliyor. E işte istikamet belli. Modern şehir yaşamını tehdit eden otomobildir. Karmaşık politik meseleler halka basit bir soru cevap şeklinde sorulup çözülemez demiş. Independent gazetesinden bir yorumcu da e Ben e bu e-scooter meselesini aslında Paris'te, daha genel olarak hani kamusal alanın dönüştürülmesi, ulaşımın dönüştürülmesi bu meselede ele almak lazım diye düşünüp burada da gündeme getirmek istedim. Paris'te 2014'ten bu yana Sosyalist Parti'den Enhidalgo Belediye Başkanı ve o Kamusal alanı ve trafiği çok ciddi şekilde dönüştürüyor. E, araba kullanımını sınırlamaya çalışıyor. Ve ana caddeler dahil işte bazı yerler e, araba trafiğine kapatılıyor. Toplu ulaşım ve bisiklet için çok ciddi yatırımlar yapılıyor. İşte bisiklet şeritleri arttırılıyor. E, yani gün, güncel rakamlar bulamadım ama e, arabayla yapılan yolculukların yüzde 60 oranında azaldığı, toplu taşıma kullanımının yüzde 40 oranında arttığı gibi e, 20 yılda e, bir takım e, istatistikler var e, ve en hidago bunu hem e, işte hani, kamusal alanın kullanımı araçlara ki o araçlarda da genellikle erkekler e, ve zengin insanlar var hani bunlara bırakılmamalı arab e, park işte kamusal alanı bu arabalar park yeri olarak kullanılıyor onlara bırakılmamalı ses kirliliği hava kirliliği önlenmeli anlamında değiştirmeye çalışıyor. İklim için e, bunu yapmamız gerek yani gündelik hayatımızı e, doğrudan etki eden e, değişiklikler yapmamız gerek araç kullanımı da bunlardan birisi e, diyerek araba kullanımını e, sınırlıyor e, işte bu. E şey e, genel olarak kentin dönüşümünün bir parçası olarak e, görülüyor bazı yorumcular taraf. Hani Liberasyon gazetesindeki yorumcunun söylediğini aktarayım. E, en hidago seçildiği günden beri şehir içi ulaşımın yalnızca yüzde yirmisini oluşturmasına rağmen kamusal alanın yüzde seksenini kaplayan otomobilleri azaltmak için cesur bir politika izledi. E, elektrikli skuter kullanımındaki anarşik büyümeyle mücadele etmek de bu vizyona tek kabul ediyor. Lobilerin ağırlığını her şeyden önce en zayıfları yani yayaları savunmak e, diyor. E, i̇şte Paris'te bunlar oluyor. Biz de bu arada Türkiye'de e, depremle yıkılmış şehirleri, yeniden inşa ediyoruz çok büyük ölçüde. Hani Paris'te böyle en kalabalık şehirlerden bir tanesi dönüştürülmüş. Böyle bir örnekte ilginç diye düşündüm bu ortamda. Evet. Nidalgo bayağı uğraşıyor bu konuyla uzun süreden beri. Bakalım nasıl bir sonuç alacaklar ama. Fransa'da tabii şeyde devam ediyor bütünüyle. Bu hükümetle çeşitli konularda ...başta gençler olmak üzere bayağı ciddi bir mücadele hem de şiddetin de kullanıldığı... ...polisin de ateş açtığı filan durumlar bile var yani. Çok endişe verici bazı gelişmeler de oluyor. Evet bu emeklilik reformunun parlamentoya getirilmeden... Kale e, onaylanmasının ardından e, Fransızlar e, bu duruma tepkilerini göstermeye devam ediyorlar kitlesel protestolarla Evet evet Evet Evet, evet. E, buradan e, Rusya'ya geçelim e, Rusya'da e, Rusya'dan iki tutuklama olayından e, bahsedeceğim e, bir tanesi e, bu tutuklamalardan bir tanesinin başlangıcı enteresan o e, 13 yaşındaki bir kız çocuğu e, okulunda böyle milliyetçi temalı bir etkinliğe katılmak istemiyor e, ve e, Ukrayna yanlısı ya, ya da Barış yanlısı e, resimler çiziyor. E, örneğin işte e, bir bomba atılıyor ve o aileye işte Ukraynalı aile yazıyor e, bu kız çocuğu. E, yani barış yanlısı, savaş karşıtı diyebiliriz bu çizimler için. Öğretmenler bu çizimleri görünce polise haber veriyorlar. E, polis <gülüyor> Öğrencilerini e, ihbar ediyorlar yani. De evet, devlete. evet, evet. İlginç. Evet, evet. E, çocuk e, babasıyla birlikte yaşı yaşıyor normalde. E, devlet koruması alınıyor Ve baba ile ilgili bir soruşturma başlatıyor babanın sosyal medya gönderilerine bakılıyor ve burada da işte bu sosyal medya gönderilerinde e, Rus ordusunun itibarını zedeleyici paylaşımlar yaptığı görüyor hakikaten Rus ordusuyla ilgili işte terörist gibi şeyler e, söylüyor bu baba Alexey Mask Maskalyov e, ve netice e, ev hapsine alınıyor. Ee, ev hapsin, e, baba ev hapsinde işte kızı devlet korumasında ikisi ayrılmış durumda kampanyalar düzenleniyor bu süreçte işte babaylaşması için e, işte babanın e, kızın babası hakkında da çizim yapıyor işte sen benim aramasın falan diye babanın avukatına veriyor avukat o, o çizimi babaya gö gö gösteriyor falan. Neyse bu kampanyalar sonucunda baba kız birleştirilmiyor elbette ve neticede de babaya iki yıl hapis cezası çıkıyor. Çocuk şimdi yetiştirme yurduna gönderiliyor ve baba da cezaevinde Rusya'daki tutuklamalardan bir tanesi böyle maalesef. E, çocuğu cezaevine göndermiyorlar demek. Onun daha yaşı küçük, 13 yaşında. <gülüyor> Büyünce belki onu da gönderebilirler. Evet, onu da gönderebilirler. E, evet, Rusya'daki bir başka e, tutuklama Avrupa medyasına dayansıyan e, Wall Street Journal gazetesinin e, Rusya e, muhabiri tutuklandı. 31 yaşındaki muhabir, casusluk yaptığı gerekçesiyle işte bu gazeteci gazeteci İvan Gerşkoviç Amerika'dan gelen talimatlarla hareket ettiği ve Rus askeri komplekslerinden birinin devlet sırrı kapsamındaki faaliyetlerle ilgili bilgi topladığı iddia edildi. İşte bu konuda Amerika Diş İşleri Bakanı Anthony Blinken açıklama yaptı. Bunu kabul etmiyorlar ve bunu böyle çok üst düzeyde bir gerilim konusu da olabilecek gibi görünüyor. Bu, bu e, gazeteci işte Ru Sovyetler'den Amerika'ya göçmüş bir ailenin çocuğu olarak büyümüş. E, iyi derecede Rusya, Rus, Rusça konuşuyor ve pek çok e, ünlü uluslararası medyanın da aslında şimdiye kadar muhabirliğini yapmış. E, şu anda ceza şey e, yargılanıyor. Ve 20 yıla kadar hapis cezası ile karşılaşması e, muhtemel. Yaka, yani 20 yıl e, hapsi gerektirecek casusluk yaptı diyorlar. Elimizde kanıtları da var diyorlar. Bir tek kanıt göstermeden ama. Evet, evet, bir, evet. Bir de ee, ilginç olan e, o muhabir tam bir gün öncesinde Wall Street Journal'da Rusya ekonomisinin çökmekte olduğuna dair bir e, makale yayınlamıştı. O bir tesadüftür. Evet, belki de. Evet e, bu e, bir başka Rus gazeteci Amerika'da yaşıyor Facebook'ta şöyle yorum yapmış e, Ivan'ın tutuklanmasıyla Rusya takas fonunu dolduruyor daha sonra Kremlin'in Amerika'dan istediği kişilerle değiş tokuş edilmek üzere rehin alındı. E, Rusya'da akredite hala çok sayıda batılı gazeteci var. E, Ivan'ın başına gelen hepsi için riski artırıyor e, demiş. E, yani zaten az sayıda e, gerçekten gazeteci var. E, ve onlar için de bu ciddi bir tehdit anlamına geliyor. Evet son derece kaygı verici bir başka gelişme bu. Zaten öteden beri <gülüyor> Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili verdiğimiz haberlerin bir uzantısı Rusya'da. Ağır bir rejim var. Evet bu ağır rejim işte Birleşmiş Milletlerin dünyada barışı tesis etmek için kurulmuş Birleşmiş Milletlerin yürütme kurulu olan güvenlik konseyinin başkanlığını devraldı. E, bu işte sırayla e, Güvenlik Konseyinin bütün üyeleri yapıyor. E, o şekilde geldi Rusya'ya Sıra. E, ama Ukrayna'dan yapılan bir açıklamada e, bunun için uluslararası toplumun sırtına atılmış bir tokat e, değerlendirmesi e, yapıldı. Ve e, bu Rusya'nın Güvenlik Konseyinin başkanlığına gelmesiyle birlikte de işte güven Güvenlik Konseyinin yapısı. Ee, ve Rusya'nın buraya üyeliği tartışılmaya başlandı. Ee, i̇şte 1940'larda oluşan e, bu yapı artık günümüzün e, şeyini taşımıyor, Gün, uluslararası realiteleri uymuyor e, şeklinde yorumlar var. E, ayrıca Rusya'nın bu güvenlik konseyindeki e, daimi üyeliğine karşı çıkanlar da var. E, ve hani Rusya'yı güvenlik konseyine Çıkarmayı tartışmalıyız e, diyen yorumcular da var. E, Tage Spiegel gazetesinden Almanya'dan bir yorumcu şöyle demiş. Peki bu mümkün mü? Yani Rusya'yı güvenlik konseyinden çıkarmak uluslararası toplum bunu en azından istemeli. Buraya hiçbir zaman gerçekten se seçilmediği argümanına öne süre sürebilir. Ee, Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılmasından sonra Rusya bu koltuğa oturmuştu. Dolayısıyla bu dokunulmaz bir statü değil. Nihayetinde ülke e, Rusya dünya barışına ve bu organın daimi üyesi olarak üstlendiği yükümlülüklere aykırı hareket ediyor demiş e, buradaki yorumcu. Ee, ama tabi burada mesele sadece Rusya mı buna aykırı hareket ediyor? Ee, sadece Rusya mı olduğunda bu mesele gündeme geliyor. O da ayrı bir sorun. Kendini daha güvende hissetmiyor musun yani Tuğba sen şimdi? Rusya'nın güvenlik konseyi başkanlığına gelmesiyle en azından bir ay için. Çok daha güvenli bir dünyada hissetmiyor musun kendini? Ee, evet hissediyorum. Ee, ve hani diğerleri geldiğinde aman Allah'ım ne olacak e, diye korkuyorum. <gülüyor> evet. Ee, son olarak da Finlandiya'ya geçelim. Ee, biliyorum siz Ahmet'in Ufuk ufukturunda Finlandiya'daki seçimleri e, konuştunuz. Ee, ben hani ona birkaç e, ufak e, ekleme yapmak istiyorum. E, bu Finlandiya'daki seçimlerde Muhafazakar Parti e, sandıktan birinci olarak çıktı. İşte sağ Popülist e, Finler Partisi ikinci oldu ve Başbakan Sandanları liderliğindeki Sosyal Demokrat Partisi üçüncü sırada geldi. E bu sağ popülist partinin yükselişi e, Avrupa'da kaygı e, uyandıran e, meselelerden bir tanesi ama bir yandan şey deniyor yani e, işte bu parti e, Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı değil e, işte hani diğer ülkelerdeki Fransa'daki Almanya'daki aşırı sağ gibi değil. Hani o yüzden birazcık daha müsamaha gösterilebilir e, diye düşünülüyor. Hani bu bu partinin en önemli, en belirleyici özelliği göçmen e, karşıtı olması. E, bunun yanı sıra Finlandiya'daki e, meselelerden e, bir tanesi yani seçimlerde konuşulan mesele Ülkenin yüksek kamu borcu ve bu borcu işte bu borca karşı nasıl bir politika izlenmesi gerektiği konusuydu. Muhafazakar parti kemer sıkma politikaları uygulanması gerektiğini söyledi. Ve böyle bir söylemle bu vaatlerle sandıktan birinci olarak çıkmayı başardı. İlginç bir durum olarak görünüyor Türkiye'den baktığımızda. Ee, İsveç'ten Götebox Posten gazetesindeki bir yorumcu bu konuda şöyle demiş e, başbakan Sannamari'nin e, uluslararası arenadaki itibarına rağmen Finlandiya gayri safi milli hasıladaki gelişmelerden büyüme eğrilerinden bahsedip duran bir takım takım elbiseli sıkıcı tipleri seçti şeklinde bir yorum yapmış e, İsveç'teki yorumcu. Son olarak da Guardian gazetesindeki baş yazıyı aktarayım. Onlar Sandlamarinle ilgili bir yazı yazmışlar. Şöyle demişler Sandlamarin için gerçek bir sosyal demokrat ve gerçek bir sosyal demokrat ve eşitlikçi gündem izleyerek hem yurt içinde hem de yurt dışında hayli sevilen bir figür oldu. Oluşturduğu koalisyona katılan beş partinin lideri de kadındı. Marin böyle bir koalisyona liderlik ederken hem COVID pandemisiyle hem de Ukrayna işgalinin yol açtığı krizle ustalıkla başa çıktı. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern gibi o da kadın siyasetçiler için rol, rol model, model haline geldi. Görevden ayrılması daha az iyimser vakitlerin habercisi demiş. Ee, Sanlamarine e böyle bir veda e, yazısı niteliğinde bir yazı yazmış Guardian gazetesi. Bu arada şunu da belirtelim, ee, Sanlamarinin partisi e, işte iktidardan düştü, e, işte birinci parti olarak çıkamadı başbakan olamayacak Sanlamarin. Bununla birlikte parti liderliği görevinden de istifa etti. Ve bakanlık da yapmak istemediğini açıkladı. Ee, şöyle dedi yaptığı açıklamada. E, umarım e, ben de daha sakin bir yaşam sürebilirim. E, önümüzdeki hafta çalışmalarıma parlamento üyesi olarak başlayacağım dedi. Yani o da e, bu siyasetin e, getirdiği e, şey yorucu tempodan biraz sıkılmış ve kendisini geriye çekmiş gibi görünüyor. Evet epey bir paralellik var aralarında aslında. Jessinderden. <gülüyor> Jessinderden evet. Kendisini belki Finlandiya'da da küresel iklim değişikliğiyle uğraşmaya diyebilir Ardan gibi bundan sonraki hayatında. Yani siyaset kabul etmiyor onu. Her siyasetin ana şey yani. Aslında insanlığın ve bütün canlılar aleminin en büyük tehlikesiyle uğraşmaya karar vermiş Arda. Belki San Marin de aynı şeyi yapar. Evet. Onu da takip etmeye devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bu haftalık Eurotopics Topic bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.